Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'ina amma ba'd. Bugün 25 Temmuz 2009 Cumartesi. İman serisi derslerimizin 6. dersi. Tevfik Allah'tan. Bismillah. Şimdi inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gazi abi. Evet. Buyur kardeşim. Şimdi e, dersler takip edilmişse bir şeyleri anlattık. Yani böyle iman hakkında genel bir malumat verdik. Dedik ya bir de bu mukaddime babından daha böyle imanın tavsiyeli kısmına girmedik. Ancak iman mevzusunu yani iman serisini tekfir serisi izleyeceği için e, tekfir hakkında da bazı ön mukaddimeler, ön bilgiler vermemiz lazım bu mukaddime sadedinde. E, i̇nşallah bundan dolayı e, bugünkü konumuzu biraz e, küfür çeşitleri vesaire bunlarla alakalı mevzulara ayıracağız inşallah. Şimdi dedik ki iman hakkında mukaddime verdik. O zaman imana mukabil olarak ne geliyor? Yani zıt olarak küfür. O zaman diyoruz ki küfür şöyle bir giriş yapıyoruz. Bu çok önemli bir mevzu. Mutlaka ve mutlaka bunun fıkh edilmesi gerek. Özellikle tekfir mevzularını anlamak için bunun fık edilmesi gerek. Ve maalesef ve maalesef bu mevzu bazı ehl sünnet arasında dahi işgal olmuş. Tabi mutahhir ehl sünnet arasında sonradan gelenler için. Yoksa ehli sünnetin akidesinde bu mustakirdir, icma edilmiştir. Herhangi bir sorun olmamış bu zamana kadar. Anca bazı yanlış anlamalar sonucu bazı meseleler ihdas edilmiş, akideler ihdas edilmiş bu konu hakkında. Selefim diyenler içinde de dahil. İşin kötü yön, yönü burası. Yoksa Allah'ım da mesele icma edilmiş bir mesele. Şimdi diyoruz ki ehli sünnet indinde Gazi abi, Ehlü sünnet indinde küfür küfür ya mustakil olarak kavli olur, açacağım bunları, ya mustakil olarak yani ya mustakil olarak kalbi küfür olur, ya mustakil olarak kavli yani sözlü küfür olur, ya da mustakil olarak azalarla küfür olur. Ehli sünnet buna icma etmiştir. Bu Ehlü sünnet vel cemaat indinde icmadır. İşte bu bazı insanlara işgal olmuştur. Hatta eli sünnetim diyen insanlara dahi işgal olmuştur. Ee, o yüzden bu mevzuyu açmak zorundayız. Özellikle küfür mevzularında bu mevzu temel ana meselelerden bir tanesi. Yani dikkat edersen Gazi abi itikat, mustakil olarak itikadi küfür olur diyoruz. Mustakil lafzını kullanıyoruz. Yani ne demek? Bir insan itikadi olarak küfreder. Zaten Zaten bunda hiç kimsenin hiçbir fırkanın bir muhalefeti yok. Ancak özellikle muhalefet edilen nokta demin saydığımız iki nokta. Yani mustakil olarak sözlü küfür veya mustakil olarak ağzalarla küfür. İşte bunu inkar ediyorlar. Mesela mürcieler, mürcielerin bir kısmı. Burada işgal var. Nedir bu işgal? Dikkat edersen mustakil olarak sözlü diyoruz. Yani sadece sözlü demiyoruz. Bu neden? E, mustakilden kastımız şu. Yani bir insan kalbiyle helal saymadığı halde sadece küfür sözü söyleyerek onun haram olduğunu bilmesi onun dinde yerilen bir şey olduğunu bilmesi küfür olarak yeter. İstersen, i̇stersen kavli olarak e şey istersen kalbi olarak bunu helal saymasın. Kalbi olarak bunu haram bildiği an onun kavli küfür gerçekleşir. Şimdi bu yine azalar için de böyle. Mesela ne gibi? Mesela ehl-i sünnet diyor ki bazı küfürler vardır ki bazı büyük küfür vardır ki bu kalbi bir büyük küfürdür. Yani bu kalbidir. Kalben itikadla alakalıdır. Bazı büyük küfürler vardır ki bu sadece sözden ibarettir. Yani sen sözü söylüyorsun o sözün bizzat zatı büyük küfür. İstersen kalben bunun böyle olduğunu helal sayma. Hiç fark etmez. Helal say veya sayma. Hiç fark etmez. Dikkat edilecek olursa iman dersinde bu istihlal meselesine değinmiştik. İstihlal kalben helal sayma demek. O yüzden ehli sünnet mesela... Bazı küfürler vardır ki sözlü veya bazı küfürler vardır ki azalarla yapılan küfürler İlla bunda istihlal şartını helal kılma şartını koymamışlardır Ve bu ehli sünnet vel cemaat indinde icmadır O yüzden bazı küfürler vardır ki kalbi küfür Bu küfür, kalbi küfür ve bu küfür e, Bütün taifler tarafından icma edilen bir küfürdür Yani adam mesela ne yapar? Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar eder kalben veya işte e, kalben e, Allah'tan şüphe eder veya Peygam İslam dininin hak olduğundan şüphe eder. Mesela bu kalbi bir küfürdür. Bu türlü küfürlerin yani kalben sadece kalbi olarak küfrün e, varid olacağı hakkında bütün tayfeler hemen hemen icma etmiştir. Nereden yani, bileceğiz kalbi küfürün adamı? Yok değil değil. Muşa <gülüyor> Muşakasların hükmünden bahsetmiyoruz. Bu adam kalben böyle düşündü. Kalbini yaramayız. Bu küfür olur. Allah katında bu küfürdür.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 Kalbiyle de bunu haram kıldı ama peygambere sövdü. Bu bu üç küfürden hangisine giriyor? E, sözlü küfre geliyor değil mi? Kavli küfre. Bak İmam Mervezi'ye baktığımızda nasıl icmayı etmiş. Ka sadece kavli olarak dahi küfür gerçekleşebilir bir da. Yani kalbiyle bunu e, isterse haram saysın. Bu hiçbir şey değiştirmez. Mücerred olarak peygambere küfür ettiği an bu insan kâfir olur. Mesela e, başka bir örnek verelim. Mesela günümüzde mesela şu an hayatımızda e, zaman zaman gördüğümüz yaşadığımız şeylerden.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 alim ki yani öyle bir cümle zikrediyor ki bu söylediğimiz üçünü de içeriyor içinde ve sonuçta da icmayı zikrediyor. Sonra devam eden diyor ki ha şöyle olsa ne sözdü ne fiil ne kalbi olmasa bile e, mimikleriyle mesela dudak tüket alaycı bir yüz ifadesiyle alay etse bile bu insan kafir olmaz mı? O, bak şimdi o ney alay etme hangi fiil? Yani mimiklerle alay etme kalbi o'nun kalpten geçirecek değil mi? Şimdi mesela bir insan diyelim ki mimikleriyle alay etti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 Bildiği halde. O yüzden burada ihtimal kaimdir. İhtimal kaim olunca tekfir edemezsin. Çünkü mesela şimdi Gazi abi e, Şeyhulis, bak, Şeyhulis şimdi, bir, bir olur diyor. bak şimdi Bak şimdi e, Yok yok Öyle bir şey yok. O, e, lafızlarını şey yapmamız lazım. Tahkik etmemiz lazım. Değil. Yanlış anlıyoruz orada. Bir insan dese ki en la ilahe illallah. Mesela e, e, müezzin. Tamam mı? Adam da dedi ki Allah'tan başka La ilahe illallah dedi mesela şey dedi ki eşyedu la ilâ illallah şehadet ediyorum ki peygamberden başka e, e, Resul yoktur yani Muhammed Allah'ın Resulüdür ezan geçiyor ya bu şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür sen de bir Arap'sın bunun Türkçesini biliyorsun ya şey Arapçasını biliyorsun ya evet. bu arkadaşın da Arap veya e, vesaire sen hmm. bunu duyduğun an adama desen ki şey adam bunu duyduğun an dese ki müezzine do doğru dönüp sen yalan söyledin bunun hükmü ne? Bak şimdi adam diyor ki, adam diyor ki, şahadet ederim ki Allah'tan başka şey, şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın resulüdür. Şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın resulüdür. O da dedi ki, yalan söylüyorsun. Kafir mi bu adam? İcmaen bu adamın söylediği küfür değil, buna kafirlik günü veremeyiz. İcmaen neden? Şimdi bak, müezzin diyor ya, ben şahadet ederim ki, sen Muhammed Allah'ın resulüdür. O adam yalan söylüyorsun dediğinde.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 Devaf, Devafi'ül küfür diye bir isim koymuşlardır. Ee, bu tabi Kur'an ve Sünnet'ten alınmış naslardan ibaret. Mesela bunu işte i̇bn Kayyim Miftah e, Miftah es adlı kitabında, ondan sonra Mederci's-Sarik'inde, ondan sonra Muhammed İbn Abdülvehhab Abdül Durer-ü Abdül Seniyye'de ondan sonra Şef, Şeyh Hafız El-Hakemi Me'aricül Kabulde vesaire bunları zikretmişler. Tamam mı? Bunların hepsini ne yapmışlar? Zikretmişler. Şimdi bu e,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 Cahd küfrü yani yalanlama küfrüyle cahd etme küfrü arasında ne fark var? Deriz ki iki fark var. Bu farklardan bir tanesi tekzip küfrü yalanlama küfrü hem kalple olur hem dille hem dille olur. Dille şart da değil ama bir insan kalbiyle küfür ettiği al an bu insan kafir olur. Ama cahd küfründe adam kalbiyle inanıyor diliyle ne yapıyor? Küfre diyor. Mesela buna, buna örnek veririz. Mesela firavuna örnek veririz. Buna. Değil mi? Neden? Firavun, firavun her ne kadar bensin büyük Rabbinizim dese de, yüce Rabbinizim dese de o kalben Allah'ın Rab olduğuna inanıyordu. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle mesela kıssa ederken, Musa Aleyhisselam'ın şeyini kendi kelamıyla kıssa ederken ne diyor Allah Azze ve Celle? Diyor, sen de kalbin mustakın olduğu halde sırf kibirden ve neyden dolayı? Kibirden ve e, büyüklenmekten dolayı inkar ediyorsun. M mustakin olduğu halde, bak kalbin yakın olduğu halde diyor.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 Ne diyordu demin okuduğumuz ayette? Fe innahum la Onlar seni yalanlamıyorlar. Ancak zalimler Allah'ın ayetini cahil diyorlar. Çünkü onlar Nebi sallamın babalarını tanıdıkları gibi bilirlerdi. Mesela Yahudiler. Yahudilerin küfrünün bir kısmı küfrü cuhhtur. Bir kısmı küfrü istikbardır ki ekibirlenme küfrü ki o birazdan gelecek küfür çeşitlerinden. Burası anlaşıldı inşallah. Burada var mı işkar? Anlaşıldı, anlaşıldı. O zaman diyoruz ki küfrü cuhh ile Küfrü tekzib arasında, yani tekzib küfrü ile cuhut küfrü arasındaki fark neymiş? Tekzib küfrü kalple yalanlama, cuhut, cuhut küfrü karp, ise ha, ha. Yalanma. Ha, kalple kabul edip dilimle yalanma. Ama biz dedik ki iki fark var. İkinci fark da şu abi, küfrü tekzibte şu, şu yoktur genelde. Yani bir insan kalbiyle bir an yalanlar, o adam kafir olur gider. Sonra tövbe eder, o ayrı. Ama genelde küfrü cuhutta, yani dil ile küfür etmede genelde şey vardır, inat vardır. İnat etme. Selef alimlerimizden bazıları bunu zikretmişlerdir. Tamam mı? Çünkü dikkat et. Genelde mesela diliyle anlayanlar Kur'an'da da baktığımız zaman inatlarını devamlı ne yapmışlardır? Sürdürmüşlerdir. Hal, bu Bir ikinci fark, fark çok önemli ben, değil yani. he e sen, amcasının buna... Yok. Hayır yok. Çünkü Nebi Selemin amcası dahi diliyle inkar etmedi. Diliyle inkar etmedi. Sadece kendi bulunduğu şeyi söyledi. O Şimdi Ebu Talib'in küfrü hangisine örnek gelecek birazdan. Tamam mı? Ebu Talib'in küfrü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 Şimdi abi biz kaç madde saydık? Dikkat et. Yalanlama küfrüle cuhut küfrülü O zaman bir tane diyoruz. Neden? Çünkü yalanlama küfürü dedik ki şimdi yalanlama ikiye ayrılır. Bir kalple yalanlama, iki dille yalanlama. O yüzden bunları tek bir madde halinde tutmuş alimler. Yalanlama demişler. Yalanlamayı ikiye ayırmışlar. Kalple yalanlama buna tekzip demişler. Dille yalanlama buna cuhut demişler. Tamam. O yüzden ikisini tekma. Sen dersin ki ikisi ayrı, ayrı ayrı madde altı yap sorun değil. Yani ıstılah. Ne, ne demişler? usulde kaydedir. La muşahata fil ıstılah. Lafızların farklı farklı olmasında pek bir sorun yoktur yani. Anladın mı? Sonuç Anladım. önemli olan aynı çıksın. Alemler bunu tek bir madde halinde toplamışlar. Tamam mı? Heh. Şimdi o yüzden ee, dedik ki küfrün çeşitleri vardır. Bu küfrün çeşitlerinden bir tanesi tekzip küfrüdür. Tamam mı? Tekzip küfrü de ikiye ayrılır. E, e, bir cuhut olan küfür bir de tekzip olan küfür. Tamam mı? Birisi kalpledir birisi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 ee, küfür olarak ayırmıyoruz. Diyoruz ki bu yalanlama küfrünün içinde dahildir. Çünkü burada yalanlamanın e, olduğu zaten açık açık mevcuttur. Zaten bu haramı helal helali haram yapma da zaten İbni Hazım kitab Fisal'da, Fisal da eserinde zaten net bir şekilde bunu zikretmiştir. Bunda herhangi bir e, sorun yok. Şimdi bu küfrü tekzi, bu birinci kısımdan bu yalanlama küfrü e, alimler şöyle bir taksim etmişler. Diyorlar ki bu yalanlama dinin ya bütününde olur abi, tamam mı? Ya bütününde olur. Bu da işte bildiğimiz kafirler işte. Yahudiler, Hristiyanlar vesaire. Bunlar ne yapıyorlar mesela? Yalanlıyorlar tamam mı mesela? Dilleriyle vesaire. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? İslam'ın bütününü yalanlıyorlar. Tamam mı? Ya insan böyle e, yalanlama küfrüne girer ya da dinden herhangi bir şeyi yalanlayarak da küfre gelebilir bir insan. Düşün ki ben Müslümanım diyen bir insan namazı dinden olduğunu yalanlıyor. Tekzip ediyor. Namazı yalanlıyor mesela.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 Mürciye'de mi anlamak, küfür dışındaki küfürler yapan kafir olmaz düşüncesinde? Kim? Cehmiye. Evet miydi? Cehmiye. Ce kim? Abi kim dedin? Mürciye. Evet Mürciye. Mürciye'de sadece yalanlama küfür var. Cehmiye? Şimdi şöyle. Cehmiye, bak şimdi abi. E, bu sefer tedakülül akadiye girdik. <gülüyor> şimdi <gülüyor> şöyle bir şey var abi bak şimdi. Cehmiye mi mürciidir mürcii mi cehmiyedir? Burada bir <gülüyor> anladın mı? Hani sanki o şimdi bak şimdi asıl ercanın aslı zaten cehmiyeden kayma. Tamam mı? İrcan aslı. Özelliği, bariz özellikler mürciinin bariz özelliklerini biliyoruz mesela. E, o yüzden mürcii mürcii aslında şeyden çıkma, cehmiyeden çıkma. Cehmiyye önce olduğu için zaten bu e, sorunun cevabı otomatikman ortada. Tamam mı? Cehmiye ya, tabii ki cemiyye tabii ki yalanlama küfründe haset eder bunu. Anladın mı? Hı -hı. Şimdi bak şimdi Ebu Hanife Cehmiye'den, Cehmiye'nin Safvan'dan bilmemiştim. Yani Mürciyet-ül Fukaha dediğimiz vesaire bunlar hepsi Cehmiye'den yani ilk bu şeyi atan Cehmiye'ler yani. Anladın mı? Bu kadar. Hı -hı. Şimdi zaten Mürciyet-ül Fukaha vesaire bunlar hani e, selefe en yakın olan Mürciye'ler. Bunlarda bu tür sorun yok. Biz e, aşırı giden Cehmiye'lerden bahsediyoruz. Şey Mürciye'lerden bahsediyoruz. Tamam mı? Evet. Hı -hı. Şimdi o zaman diyoruz ki Cehmiye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 Çünkü adam haram işlerini kabul ediyordur zaten. Anlatabiliyor muyum? Bunu ayırt etmemiz lazım. İnsanlar orayı karıştırmasın. Tamam mı? Allah'a karşı kibirlenirsin. Allah'a karşı kibirlenmek ve karşı kibirlenmek ayrımını yapmanız lazım. Düşünün değil mi? E, o ayrı. Ya, düşün şimdi sen e, şimdi bak şimdi paçasını uzatan Allah'a karşı geldiği için mi uzatıyor? Yani şu. Evet ya Rabbi ben, sen diyorsun ben sana inat yapıyorum. Sen, sana, sana karşı kibirleniyorum. Kibirim sana karşı. Ya Allah'a karşı kim kibirlenir? Anlatabiliyor muyum Müslüman diyenlerden yani? Bazılar evet, kalbiyle de... kabüle kibirlenenler kafir olur zaten. Hocam, Birilerini aşağılamak, biri birini iminden dolayı, e, ne bileyim asaletinden, o zenginden, dolayı, diğer bir kardeşini aşağılaması, on kendini. Bak bu kadar açık. Bir... Buradan kalsın Kibir. senin Allah'ın dini ise kafirsin. İşte bu Allah'a karşı. Allah'ın dini değilse, senin yaptığın mücereet amelin kendisi ise, tamam mı? Senin kendi fiilin vesairesi, o, o haramdır zaten işin e, şey kısmı, haram olan kısmı. Ama Aynen. senin o kibirden kalın dinse.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 İşte tavsilli işlemediğin zaman mevzu hepsi böyle yarım yamalık kalır. Anlatabiliyor musun? O yüzden biz diyoruz mevzu, mevzuyu, bazı mevzuları didik didik etmek zorundasın. Anlatabiliyor musun? Hatta kader mevzusunda dahi şeriatın izin verdiği noktaya kadar alimler e, ciltlerce kitap yazmışlar. Ama şeriatın izin verdiği Bazı şeylerde şart. Yeter ki sen naslın dışına çıkma. Dinin dışına çıkma. Tamam mı? Olay bununla alakalı. Şimdi Ala hal mevzumuza dönüyoruz. Küfürlerden bir tanesi daha bir bak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 Yalanlamadı da, yalanlamadı da kibir oldu. Kibir yük kibire oldu. Yani yüz çevirdi. kibiri onu yüz çevirdi. Çünkü onun kabul etmemesi kibirden. Bir insan Allah'ın dinini kibirden kabul etmiyorsa o insan kafirdir. Hı. Kalbiyle kabul etse ama kibirden dolayı bak şimdi kalbiyle küfür et, kabul etse ama kibirden dolayı İslam'ın gerekliliğini yapmazsa o insan kafirdir. Çünkü söylemesi gereken bir kelime vardı. Neydi abi? La ilahe illallah.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 Evet, evet. Hmm. Şu var. O yüzden alimler diyor ki ada o Rasul lafını Resullerin düşmanları var ya. Hmm. Bunların çoğunun düştüğü şey kibir küfürü. Anlatabiliyor musun abi? Bunların çoğunun düştüğü şey kibir küfürü. Bu Resullerin düşmanı çünkü adam <gülüyor> kibirden dolayı düşman oluyor. Anlatabiliyor musun? Yani düşün yani Mekkeli, Mekke, Mekke, Mekkeli müşrikler nasıl biliyordu ne bilsinler emin olduğunu biliyorlardı. Düşün yani Hacil esveti Mekke Hani Haceli Esvet'te kavimler aralarında tartıştılar ya yerine koyacağız diye. Hani bu Haceli Esvet yerinden ayrılmıştı vesaire. Bu bina ettiler ya. Dediler Kabe'ye ilk gireni vereceğiz. Bu Haceli esvede diyeceğiz ki Kabe'ye kim ilk girerse ona diyeceğiz ki sen seç Haceli Esvet'i kim yerine koysun diye. Bir bakıyorlar e, Nebis Aleyhisselam geliyor. Hemen ne diyorlar? Emin geldi. Bak görüyor musun? Siyere baktığımız zaman vesaire. Bunların hepsi maruf. Bunların hiçbirisi kalben yalanlamadılar peygamberi. Bunların çoğunu kibir aldı vesaire. Yahudilerde zaten bu açık ve maruf. Tabi Mekkeli müşriklerde bu kibir dışında cuhut var, küfrü vardı, i'arat küfrü vardı vesaire. Onlar da ayrı. Şimdi bunda anladık mı abi kibir küfrünü? İlla iblis ebe ve stekber ve minel kafirin diyor ayetti. Ancak iblis o e, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Şimdi küfürlerin üçüncü çeşitlerinden bir tanesi deyip girelim mi Yoksa bir saat oldu deyip susalım mı? Ee, diğer üçünü <gülüyor> diğer Arkası üçünü kaldığımız için... yerden devam edelim. Arkası yarın diyelim. Inşallah. <gülüyor> şey Muzaffer devam edelim. Muzaffer için <gülüyor> sabah kadar konuşsak sorun yok yani. bir <gülüyor> e... Şimdi ben şöyle düşündüm aslında. Başlayalım, Şimdi bak. Sabah tamam. O zaman diyoruz ki bundan sonra üç küfür daha sayacağız. Tamam mı? Üç küfür hmm. Birincisi küfrü, irat. Yüz çevirme küfrü. Bak işte bu yüz çevirme küfrü bizimle şu anki tekfirciler arasında işgal olan bir mevzu. Şu iki, saydığımız iki küfür ile aramızda hiçbir işgal yok. Ama maalesef ve maalesef üçüncü küfrü e, tekfircilerin bir kısmı, günümüzde olan tekfircilerin bir kısmı yanlış anlıyorlar. O yüzden üçüncü küfrü, küfür, yüz çevirme küfrü nedir? Bunu çok iyi anlamamız lazım. Ya, bırak, Mesela bir adam bir ne zaman. diyor? Atıyorum en basit örnek.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 Ha bir insan şüphe ederse ya acaba Allah hak mı var mı yok mu? Veya işte peygamberin dini, İslam dini hak mı yok mu? Bu insan mesela. Tabii kısaca onu anlatıyorum bunu başlık olarak. Beşinci, Beşiklik. bak şimdi. Beşinci e, küfür de nifak küfrü. Münafıklık. Mı? Bu açık zaten. Kalbiyle inkar edip diliyle ikrar etmek. Tamam mı? Gibi. Münafıklık hmm. küfrü. Alimler bir de cehalet küfrü diyorlar. O cehalet küfrünü anlatacağız. Bu cehalet küfrü de küfür çeşitlerinden bir tanesi. Ama... Bunu altı mı diyelim yoksa aynı böyle hani cuhutla tekzibi bir saydık ya böyle başka bir kalıba mı sokalım o önemli değil. İster bunu beş sayalım ister altı sayalım vesaire. Bir de cehalet küfü var o da ne anlatacağız. Anlatabiliyor muyum? O bizim o biraz da tavsili bir mevzu. Ee, i̇nşallah bunları sayacağız. Ee, Rabbim nasip ettiği yere kadar gideceğiz. Burada bırakıyoruz inşallah. 59 ee, dakika oldu yaklaşık bir saat. Allahu aleyhi ve sallallahu ala nebine, Muhammedin ve sellem.